Meariş Suresi Mekki bir sure. Tabi Mekki ve Medeni sure dendiğinde genelde insanlar Mekke'de inerse Mekki, Medine'de inerse Medeni sure diye biliyor ama işin aslı o değil. İşin aslı hakikati hicretten önce inen hicretten önce inen bütün sureler Mekki'dir. Hicretten sonra inen bütün sureler bedenidir. ve ki o sure Medine'de inmese bile Ayırın bu şekilde, tefsir usulü bu şekilde ne yapıyor, ayırıyor. Bu Arif suresi de Mekki surelerden bir sure. Gene de biliyorsunuz Mekki surelerde, Mekke'de yani inen, hicretten önce inen surelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kavmini, toplumunu davet ettiği bir esas var, asıl var. O da tevhidin uluhiyet esası, uluhiyet tevhidi. Bununla birlikte Mekkeli müşriklerdeki o günkü rububiyetle alakalı ahireti inkar etme. Tekrardan haç olunmayı, yaratılmayı inkar etme. Ee, ya, inkar etmeyi ya, ya, inkar edenleri davet etme var. İşte onun için Mekki ayetlere baktığımız zaman bu iki hususun çokça öne çıktığını görüyoruz. Uluhiyet devhidi ve kıyametin inkarını inkar. Kıyametin var olduğunu ispat. Yüce Allah bu ayeti kerimelerde, Mekki ayeti kerimelerde, Mekki surelerde arkadaşlar Yüce Allah kendinin rububiyetini çokça zikrediyor. rububiyetini. Az önce kardeşlerimiz okudu. اَفَلَا يَنْغُرُونَ اِلَا ibli keyfe خُلِقَتْ teveya bakmazlar mı? değil mi? Ve ile semaike keyfe rufiat. Göklere bakmazlar mı? Nasıl yükselmiş? Ve ile el keyfe nusibat. Dağlara bakmazlar mı? Nasıl dikilmiş? Allah Teala rububiyetini, rububiyetini kabul eden kavmi zikrediyor. İkrar eden, yaratıcı olarak kabul eden bir kavim var. Mekkeli müşrikler var. Onlara Allahu Teala rububiyetini bu ayetlerde zikrediyor. Bunun ardından gelen Birkaç fayda var. Birincisi, bu topluluğa nasıl ki rububiyeti kabul ediyorsunuz, tek yaratıcıyı, tek rızık vereni kabul ediyorsunuz, ibadet hususunda da, ibadet konusunda da, uluhiyet konusunda da Allah'ın tek olduğunu, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini kabul etmelisiniz. Etmeniz gerekir. Etmeniz lazımdır deniyor. Yani rububiyetlerine ilzam ediliyor. Neyin lazım olduğu ispatlanıyor. Uluhiyetin. Sizler size sorulduğunda ey müşrikler yerleri ve gökleri kim yarattı diye ne dersiniz, ne diye cevap veriyorsunuz? Allah diye cevap veriyorsunuz. Ama iş la ilahe illallah'a gelince ibadetin yalnızca Allah yapılması gerekliliğine gelince burada ne yapıyorsunuz? Allah-u ya şirk koşuyorsunuz. İşte rububiyetin çokça zikredilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. allah Teala rububiyetle o topluluğu ne yapıyor? İlizam ediyor. Uluhiyeti kabul etmeye mecbur Bırakıyor İkincisi ise Bunları yaratan, dağları yaratan Yoktan bahar eden, yoktan yaratan Bu Allah Sizleri öldükten sonra ilk defa yarattıktan sonra Yoktan yarattıktan sonra Öldürdükten sonra bir daha yaratmaya nedir? Kadirdir Onlar ne diyorlar? Yani kemiklerimiz çürüdükten sonra Eridikten sonra mı? Efe, benunal ilk atalarımız babalarımız da mı yaratılacak diye böyle sorular soruyorlar. Yani aslında çok anlamsız, gereksiz sorular. Seni yoktan var edenin Allah olduğunu kabul ediyor ki ediyorsun ey Mekkeli Müşrikler, o halde öldükten sonra toprağın altına çöldükten sonra tekrardan dirilteceğini kabul etmemek nedir? kesinlikle bir inkari, inadi bir inkardır. İnadi bir inkar. inat. Yani hiç yokken, ortada yokken yoktan var eden bir yaratanı, yaratıcıyı, halikı kabul ediyorsun. Dünyada gelip yaşıyorsun. Bu dağlar, taşlar, ağaçlar. Bunları yaratanın, yaratıcı olan Allah'ın olduğunu kabul ediyorsun. Ama öldükten sonra toprağın altına girdikten sonra gözün ki artık ne yok bir direniş yok. Evet bu sure me'aric suresi me'aric kelimesinden dolayı içinde geçen üçüncü ayette geçen zikirleme me'aric kelimesinden dolayı bu isim lezik Kur'an surelerinin isimleri bazen birden fazla olabiliyor. Değil mi? Mesela Fatiha Suresi'nin birçok ismi var. Hani Fatiha var, başka ne var? Ummul Kur'an Kur var, başka asala as Namaz Essala as ismi var. Başka şifa, Şafii var. Seb'ul Mesani var. Bakın bir surenin birden fazla ismi olabiliyor. Sa'ile sa'ilun bi azabin vaki' Söyle burada tefsir alimler diyorlar ki buradaki sordu diye Türkçe'de tercüme edilen kelimenin anlamı istedi istedi Arapça'da sual istemek anlamında ne yapıyor geliyor onun için dilinceye ne diyorlar sail soran isteyen söyle sailun İstegle sailun bi azabin vaağ. İbn Kesir böyle diyor. İstegle. Hadi azap varsa gelsin bakalım. Nerede bu azap? Konuştuğunuz, istediğiniz bu azap yani kafirin sözü bu. Allahü Teala kafirin sözünü naklediyor. Diyor ki hani o kafir neyi istedi? Azap bir an önce gelsin dedi. Aynı şu ayet kelimeye benziyor bu. Allah'ım <gülüyor> in kana hada huve'l Allah'ım eğer bu vahat haksa <gülüyor> Haydi gökten bize ne yağdır? Taş yağdır. aleyna <gülüyor> hicareten min'essema. Bize taş Bize elem verici, acı verici bir azap getir bakalım. Yani insanoğlu bu aciz varlık bu aciz yaratık günde az önce konuştuk 6 saat 7 saat Kitlenen, uyuyan, hareketsiz bir şekilde dünyadan kopan bu adam yaratıcısına ne yapabiliyor? Kendince meydan biliyor. Halbuki allah Teala çok sabırlı. Mühlet verir ama ihmal etmez. Hadiste geldiği üzere. Hadiste geldiği üzere. İnnallaha in İnnallaha la yuhmilu İnnallaha yumhilu ve la yuhmilu Allah mühlet verir ama ihmal Etmez. سَأَلَ bir بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ Allah-u Teala diyor ki لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ Kafirler için bu azap, gelecek olan azap, azap def edecek yoktur. Bu azap kafirlerin başına patlayacak başına inecek kimden gelecek bu azap min Allah min Allahi zil Maarij işte burada el Maarij suresinin ismi de buradan geliyor el Maarij el Ulu anlamında yani yüce Allah yüksekte olan Allah burada Ulu kelimesini genelde ma'turiler, eş ariler, munteziler neyle tefsir ediyorlar? Yücelikle. Yani yükseklikle değil. Hem yücelik var, hem yükseklik var. Hem ulû'u'z zat zatıyla yüksekte, değil mi? Hem ulû'u ve sıfat sıfatları da yüze. Hatta geçen bir tanesini gördüm. Bilinen tanınan bir zat Türkiye'de Kendisine bazı selef alimlerinin yazmış olduğu kitab Arş, Kitab-ül gibi kitaplar var biliyorsunuz. zeheb Arş kitabı, Uluv kitabı. Bu kitaplarda Uluv, yükseklik. Yani kitabı açan, okuyan, anlar ki, bilir ki bu kitaplarda bu kitapların müellifleri neyi anlatmaya çalışıyor? Akide de allah Teala'nın temel prensiplerinden, esma ve sıfatla alakalı ehl-i sünnetin temel prensiplerinden bir tanesi olan Yüce Allah'ın yüksekte olduğu, yukarıda olduğu itikadını anlatmaya çalışıyor. Kitaplar bunun için yazılmış. İçini açan bunu anlıyor. E, tabii e, maturidi bir zat bu bahsettiğim zat. Sorulunca diyor ki bu kitaplardaki e, işlenen konu diyor Allahu Teala'nın yüceliği. Yani yüksekliği değil, yüceliği. Ama ehl-i cemaat selefi salihin yoluna giden hakiki gerçek anlamda o menhec üzeri olan selefiler diyorlar ki Allahu Teala nedir? Hem uluv zat yüksektedir, yukarıdadır. Hem de uluv sıfat sıfatlarıyla yüzedir. Hem de ulul kahar, kulların üzerinde hakimdir, otorite sahibidir, hüküm sahibidir. Bu hepsine ne var bu ulu, uluv içerir. Hepsini içerir, hepsini ifade eder. Ta'ruzul melâike ve ruhu ileyhi fi yevm. Melekler ve ruh daki çoğu tefsirlere göre ruh Cebrail Ne yapar? Süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. Ta'arrucu'l-mela'iketu ve'l-ruhu ileyhi ona yükselir. Bir yevmin öyle bir günde ki Kanım miktarı 50.000 sene, bugünün miktarı bir gündür ama süresine kadardır 50.000 sene, 50 bin sene. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rüçhan-ı başka diğer ayetlerinde de bazı günlerden bahsediliyor. O günler Sayısıyla alakalı olarak da bin sene geçiyor. Bu ayetlerden bir tanesi Hac suresinde, ve ista'jilunak bil azab senden azabı hemen isterler. Az önce olduğu gibi, Allah tarikatı esel sa'ilun, bir azabın vakı. İsta'jilunak ve ista'jilunak bil azab azabı acil olarak istediler. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah vaadini yapmayacak? Bozmayacak. Azap gelecek ama vaktinde gelecek. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ Rabbinin nezdinde, Rabbinin katında bir gün alf senetin mimme te'uddûn Sizin saymanıza göre, yani size göre, Rabbinizin nezdinde katında bir gün kaç senedir? Bin senedir. Bu Hac Suresi'nde. Diğer bir ayette de diyor ki allah Teala secde olması lazım. يُدَبِّرُ emre مِنَ السَّمَائِ ilal ard. allah Teala gökten yere kadar bütün işlere ne yapar? Yönetendir. Çekip çevirendir. Gökten, yukarıdan, yükseklerden, hükmedendir. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّ تَعُدُّونَ Diyor ki bütün ee, bu şeyler e, miktarı bir sene olan günde nabar ona yükselir yani burada Allah katında günün bin sene olduğu söyleniliyor mearis suresinde de melekler ve ruh ona yükselir o günde o günün miktarı diyor nedir elli bin senedir şimdi bunu e, nasıl anlamamız? gerekiyor. Burada gerçekten bir çelişki var mı? Ee, bu Me'ariz suresinde zikredilen o gün, 50.000 bin sene olan o gün kıyamet günü arkadaşlar. Yani kıyamet günündeki o bekleyiş ne kadar olacak? 50.000 bin sene olacak. Zor ve çetin bir bekleyiş. Aşamlar günkü eee Buhari şerhinde söyledik hatırlarsanız zikretmiştik. Bu elli bin sene bir bekleyiş olacak. Tabi diyor ya allah Teala yevmun asir kafirlere zor bir gündür. Hayru yesir kolay olmayan bir gündür. Kafirler için çok zor bir gün. Müminler için ise Allah'ın izniyle kolay. Hatta bazı rivayetlerde bir namaz süresi kadar bekleyecekler. Onlara öyle gelecek o vakit diyor. Yüce Rabbim bize o günün uzunluğunu ne yapsın? Kısa göstersin, hafifletsin. Yani. Ancak kafirler için o bekleyiş kaç bin sene? Elli bin sene. Yani bu Me'ariz suresindeki o gün, elli bin sene olan gün, kıyamet günü. Az önceki Hac suresinde olan gün, allah Teala'nın dünyada dünya işleriyle yaptığı, emrettiği, hüküm verdiği gün, o da bize göre ne kadar? Bin sene. Yani birisi ahiretteki günden bahsediyor, birisi de, Yüce dünyadaki emrinin, e, hükme, hükmünün e, yerine gel, gelmesinden bahsediyor. Bu sebeple iki ayet arasında ne yok arkadaşlar? Bir çelişki yok. yok anlayabildik mi meseleyi? fasbir sabran cemile. Tabi bununla alakalı hadisler de var. i̇bn Kesir de burada bir takım müzik etmiş. Mesela meşhur zekatla ilgili olan hadis var. Bunu biz Riyad-ı Salih'in dersimizde almıştık. Devesinin zekatını vermeyenle alakalı Allah Resulü Aleyhisselam kıyamet günü bu adam diyor yere serilir. Üzerinden diyor ne var? Geçer durur, geçer durur. İnek bu şekilde. Küçük baş hayvanlar, koyunlar bu şekilde. Diyor ki, öyle bir gündür ki o hadiste, يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ elfe sene. O gün, yani o devenin, onun üzerinden geçeceği, gideceği süre bir gündür. Ama kaç senedir o bir gün? Elli sene, elli bin sene. خَمْسِينَ elfe sene. Bu hadislerde bu ayeti ne yapıyor? Açıklıyor. Çünkü hadislerde Allah Rasulü'nün konuştuğu hadislerde vahiydir. Öyle değil mi? allah Teala hevasından ne yapmaz? Konuşmaz. Onun konuştuğu nedir? اِنْ illa vahyun. Yoha kendisine vah yolunan bir vahidir. Yine e, altın ve gümüşün zekatını, parasının zekatını vermeyenle ilgili altınla gümüşle alakalı diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bundan her birisi birer tabak olacak düşün bir ta birer tabaka ve bunlar ne? Bunlarla diyor kişilerin yanları, alınları, tarafları her tarafına olacak ateşle basılacak. Hatta yahkum Allah beyni ibadi Ta ki bu azap ne kadar devam edecek? Yani bu azap cehennemdeki azap değil arkadaşlar. Zekat vermeyenin azabı mahşerde kıyamet koptuktan sonra onu, orada olacak olan azap. Ta ki diyor, Allah-u Teala 50 bin sene o günde 50 bin sene kullarının arasında hüküm verene kadar bu azap o kişiye sürekli uygulanacak. Sürekli bu azap devam ede gelecek. Bu hadislerde bize neyi gösteriyor? Ayetin, buradaki e, meleklerin ve ruhun ona yükseleceği günün, günden maksadın, günün tefsirinin, 50 bin sene olan o günün tefsirinin hangi gün olduğunu söylüyor? Kıyamet günü olduğunu e, söylüyor. İbn-i rahim Rahimahullah diyor ki, El muradu bi zâlike yevmul kıyâme. Buradaki günden maksat murad nedir? Kıyamet e, günüdür. Allah-u Teala diyor ki, Fas bir Ey peygamber, güzelce sabret. Yani sabır çok önemli. taenni çok önemli. Birçok şey de çok önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne diyor meşhur kıssada sahabeye? Sahabe geliyor kavmiyle birlikte. Kavmi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı koşa koşa geliyor. O hayvanını bağlıyor. Gidiyor banyosunu yapıyor, usulünü alıyor. Taranıyor, kokusunu sürüyor. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Diyor ki, sen de iki tane... Haslet var. iki tane özellik var. Diyor, bu ikisini Allah-u Teala çok seviyor. Bu iki özelliği Allah-u Teala çok seviyor. Nedir o iki özellik? El-hilmu yumuşak huylu olmak. vel ağır ağırbaşlı olmak. Telaş yapmamak. Allah-u Teala diyor ki peygamberine fasbir sabran cemilâ. Güzelce sabret. Yani müşrikler sana azap ediyorlar. Hadi davran geçiyorlar. hadi Nerede bu azap? Konuşuyorsun. Hani bugün de bizim halk arasında derler ya kafamızı ütülüyorsun, kafamızı ütüledin nerede bu azap? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden gelecek bir şey yok. Hükmeden kararı veren, hükmünü uygulayan kimdir? allah Teala'dır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Fasbir sabran cemile, güzelce sabret. Allah Resulü de ashabına bunu tavsiye ediyor. Yasir ailesine işkence ediyorlar, şehit ediyorlar. Azap ediyorlar, öldürüyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki sabredin ey Ali hasir. Sabredin. Yani mümin sabrı çok ne yapması lazım? Öğrenmesi. Lazım. Öğrenmesi gerekir. Sabredilen, sabredilen peygambere yapılmadık işkence kalmadı. Üzerine hayvan atığı dağıtıldı. Yollarına Taşlarda dikenlerde atıldı. Taife gitti, çocuklara taşlan, taşlattırdı, taşlattırdılar. Ama sürekli Allah Resulü Aleyhisselam ne yaptı? Sabretti. Sabrettiği için de davet, Allah Resulü'nün daveti yaptı? Ürünlerini, semeresini verdi. Bu nebevi, bu e, ilahi e, öğütü çok iyi almamız gerekiyor. Hem davetimizde hem günlük hayatımızda. Yani davette fasbir, sabran cemile. Ve tevâsav bil hakkü ve tevâsav biz sabr. Dünya hayatında da ve izâ hâtebehumul cahilûne onlarla cahiller tartıştığı zaman, onlara laf attığı zaman onlarla konuştuğu zaman diyor ki Allah o, o kimseler, o müminler ne yaparlar? kâlu selâme, selamet. Biz de şimdi bakıyorum birçok kardeşimizi, eşimize, dostumize, arkadaşımızı. Tavette sabır yok. Adamı bir günde ne yapmaya kalkıyor? Selefi, tevhidi kabul eden bir adam haline getirmek. Bir gün. Her şeyi üzerine yığıyor. Biraz sabır olmak lazım. Yahut birileri hakaret ediyor. Birileri isimler takıyor, lakaplar takıyor, vahabi diyor. Bakıyorum onlarla kavga etmeye, tartışmaya, boğuşmaya çalışıyor. Halbuki biraz ne olmak gerekiyor? Sabırlı olmak gerekiyor. Allah Resulü Vesselam'a ne düşmanlık eden insanlar vardı ki ona sonunda ne olarak geldiler? İman eden kişiler olarak geldiler. Bu böyledir yani. Davette sabır. Dünya hayatında da sabır. İnsanlarla dalaşmamak lazım. Kavga etmemek lazım. Adam trafikte kavga edecek adam arıyor. Bir de sonra laf söyleyince on tane laf ile cevap vermeye çalış. Allah-u Teala diyor ki selama. Onlar selam deyip giderler. فَاسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَع۪يدًا Bu müşrikler niye hadi azabı getir bakalım. Hadi gelsin bakalım azap diyorlar. Çünkü اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَع۪يدًا Onlar bu azabı ne görüyorlar? Uzak görüyorlar. Bak uzak. Allah-u Teala diyor ki Biz ise bu azabı ne görüyoruz? Çok yakın. Yani azap yani kıyametin kopuşu çok yakın arkadaşlar. Çok yakın. O sebeple herkes kendine çekip düzen vermeli, kıyameti tefekkür etmeli, kıyameti düşünmeli, azabı düşünmeli. Tekrardan dirilişi çokça tefekkür etmemiz gerekiyor. Bugünün insanının çokça uzaklaştığı bir hakikat. Dünya meşgalesi, dünya işi, dünya telaşı, dünya koşturması İş, okul, eş, çoluk, çocuk insanlara sanki ebedi yaşayacakmış hissi veriyor. Kimsenin ölmek gibi bir ne yok? Ha ölmeye bir hazırlığı projesi yok, hesabı yok. Ya ben öleceğim. Toprağa gireceğim. Geçen ölen bir arkadaşımı düşündüm şöyle. Beraber bazı anlarımız vardı. Dedim, ya biz bu kişiyle beraberdik. Beraber yolculuk yaptık, oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Şu an bu kimse toprağın altında şu an yani. Hani gitsen konuşamazsın, duyamaz. Hiçbir şey kalmadı bu dünyayla. Allah taberik o. Ben rahvokarıyım ben. Biz bu azabı ne görüyoruz? Yakın e, görüyoruz. Ardından yomte kunusema u kel muhli. O gün sema ne olacak? Hal muhli, muhul diyor ki İbn Abbas, Mujahid ve Ata ve Sayyid bin Jibayir. Rakiyeler mevasud diye bir zeyt, kızıştırılmış, eritilmiş ya. Yani gök, şu gördüğümüz gök, semavat, Şu an bizim bildiğimiz şekliyle görünen şekliyle aslında o öyle bir sema değil. Yani burada bir allah Teala'nın yaratmış aldığı mahluk, allah Teala bunu ayakta tutuyor. Şayet bıraksa, ayet-i kerimede dediği gibi, yer ve gök ne yapar? Zahil olur, kalkar gider. Yani allah Teala bunu ayakta tutuyor. Dilediği zaman da bu ne hale gelecek? Erimiş, sıcaktan yanmış, yağ haline gelecek. Ve tekunul cibâlu Kelli iğni, dağlar da saçılmış, ne haline gelecek? Pamuk. O sabasalam dağlar, ne olacak? Birden porsilecek, çökecek. Valla yes elu hamimun hamime. Kimse, ne yapmayacak? Dostunu aramayacak dostunu sormayacak. Samimi dostluk orada bitiyor. Ama kimler için? Bitiyor. Caffirler için, müşrikler için, münafıklar için. Takva sahibi olanlar. El-ekhillah uyevme idin. ba'duhum liba'din aduv. Diyor ki Allah-u Teala. El-ekhillah. Ben bunu sürekli öyle söylüyorum. Ekhillah demek samimi dost. Kanka diyorlar ya. Can dost. O gün diyor herkes ne olacak? Dostlar, yakın dostlar, samimi dostlar düşman olacak. Ancak kimler müstesna? ayette muttakiler takva sahipleri müstesna herkes birbirine düşman olacak. Allah Teala diyor ki "Vela yes'elu hamimun Hamime, Hamim sıkı dost demek. Samimi dost diğer samimi dostunun ne yapmayacak? Arayıp sormayacak. O gün çünkü herkesin derdi birbirinden birbirine başını açmış olacak. Herkesin derdi farklı olacak. Evet. Sonra Allah Teala cehennemin ateşinin vasfından bahsediyor. İnşallah bu ayetlerin devamını önümüzdeki hafta yapacağız. Burada bundan yetinelim. Kardeşlerimizden sorusu olan varsa onları alabiliriz.